Merhaba, hariçten sanat programına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz e, Berlin. Size gezegenden kültür sanat haberleri getiriyorum. E, Berlin'in bir tür sanat laboratuvarı sayılan, klişe bir tabir kullanıyorum elbette. En önemli deneysel sanat kurumlarından e, biri olarak görülen ve Berlin-Bienneli'nde düzenleyen Kunstwerke Enstitüsü... ...ya da KVE daha bilinen adıyla e, ana konumuz olacak. Zira 9. Berlin Bienali bu hafta açılıyor. Türkiye'den de katılımcılar var. Halil Altındere ve Sencer Vandarman'ın da çalışmalarından bahsediyor olacağız. Halil Altındere hem 9. Berlin Bienali'nin ki 4 Haziran'dan itibaren ziyaret açılmış olacak, hem ana me mekanlarından biri olan Sanat Akademisi'nde yeni bir işiyle yer alıyor, hem de Bienal'in marşında bir parçayla ...yer alıyor. Sencer Vardarman ise içerik korkusu olarak... ...çevirebileceğim Fear of Content adlı... ...interneti bir mecra olarak... ...kullanan özel bienel programında... ...işiyle yer alıyor. Ama öncelikle Kahve Enstitüsü ile... ...başlamak istiyorum programa. E, Berlin'in önemli sanat kurumlarından... ...biri olduğundan bahsettim. Çok köklü bir yerden bahsetmiyoruz açıkçası. E, 95 yılından beri... ...faaliyetlerine devam eden bir... ...enstitü burası. Koleksiyon sahibi olmayan bir sanat...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 E, söyledi. Kamu yararına yönelik ve kendi kendini örgütleyen bir çalışma prensibi varmış Kahve Enstitüsü'nün. Biz burayı genelde Berlin-Bienneli'ne ev sahipliği yapmasından ötürü e, biliyoruz uluslararası sanat çevreleri olarak ama esasen Berlin-Bienneli'nden kalan diğer zamanlarda da ayrı bir ekip burayı düzenli olarak sergilerle ve diğer e, programlarla yönetiyor ve aktif kılıyor. E, biz buradaki Kültürün hem aracısıyız, diyor Ellen Blumestal, hem de bizzat kültür sanat üretiyoruz. Ee, kişisel e, grup sergileri yapıyoruz, tematik sergiler yapıyoruz ama esasen toplumsal ve siyasal içerikli programlar ve sergiler düzenliyoruz diye belirtelim. Ee, hakikaten de KV Güncel Sanat Enstitüsü ya da Kunstwerke e, bir üretim... Alanı ...ve aynı zamanda güncel sanatın sergilendiği bir alan olarak kendini tanımlıyor. Özellikle günümüzün acil sorularını yeniden formüle edilebileceği ve tartışılabileceği bir tür sanat laboratuvarı olarak kendine tarif...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 Size dokuzuncu Berlin Biennale'nin kavramsal çerçevesinden ve birkaç projeden bahsedeceğim. Az sonra ne ölçüde bunu yapabildiklerinin takdirini size bırakıyorum. Ee, Berlin Bienali, Kave Enstitüsü kurulduktan kısa bir süre sonra... ...Klaus Biesenbach çok çok meşhur bir küratördü. Şu anda P.S. Piesma'nın başında. O zaman Kave Enstitüsü'nün direktörüydü. O ve onun çevresinde bir seri e, sanat hamisi ve koleksiyonerin öncülüğünde kuruldu. Amaçları iki yılda bir...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 ...ciddi ölçüde ve sürdürülebilir... ...kamu kaynakları almaya başladılar. İki buçuk milyon euro... ...destek alıyorlar dokuzuncu Berlin... Bienal'ine devletten. Yani daha doğrusu... ...federal e, kültür... ...fonlarından. Önümüzdeki Berlin... Bienali için de bu garantilenmiş durumda. Dolayısıyla kendi deyimleriyle... ...içerik oluşturmada... ...daha esnek, daha özgür... ...ve daha deneysel davranabilecekleri... E, ...maddi... ...imkanlar kendilerine kamu fonları... ...tarafından sağlanıyor. Şimdi e, bu hafta açılacak olan 9. Berlin Biennale 2 Haziran'da bir basın toplantısıyla öncelikle sanat profesyonellerinin e, ziyaretine açılıyor. Cumartesinden itibaren ise 18 Eylül'e kadar gezilebilir olacak. Bu Berlin Biennale'nde... Birazdan Sencer Vardarman ve esasen de Halil Deren'in e, yeni yaptığı işlerine geçmeden önce kısa bir müzik arası vermek istiyorum. Bu parçayı biraz önce kendisinden bahsettiğim Alan Blumenstein Kahve baş başküratörü açık radyo e, izleyicileri, dinleyicileri için seçti. Parça kendisi yani bir küratörün haleti ruhiyesini ve e, Berlin kentini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 Forward. she's moving for money in bars for the tourists she's moved up to massage she's happy she's in charge talking to clients adoring the silence of after the session her and the night air how to be more than the sum of your parts she knows how they see her but they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 ...Cempus'tan diledik. Theme from Becky. Umarım parçanın sözleri hoşunuza gitmiştir. Bu parçayı Berlin'deki Kahve Enstitüsü... ...baş küratörü Ellen Blumenstein... ...Açık Radyo için seçti. Çünkü hariçten sanat programındayız. Gezegenden kültür sanat haberleri... ...getiriyorum size. E bugünkü konumuz Berlin... Dokuzuncu Berlin Biennale, hemen e, Dokuzuncu Berlin Biennale'nin e, küratörlerinden, kavramsal içeriğinden ve Türkiye'den bu Biennale katılımdan e, bahsederek devam edeceğim. Bu hafta açılıyor Dokuzuncu Berlin Biennale, e, küratörleri D.I.S. kısaltmasını kullanan e, dört kişiden oluşuyor. Lauren Boyle, Salomon Chase, Marco Rosso ve David Toro.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 ...düzenleniyor. Herkesin merakla beklediği bir uluslararası güncel sanat etkinliği her ne kadar Berlin kenti güncel sanat alanında o kadar... Zaten hareketli, cazip e, ve göz önünde bir yer ki buranın ayrıca bir BNL ihtiyacı var mı diye sanat çevrelerinde sıkça konuşuluyor. Yine de dediğim gibi Berlin BNL özellikle deneysel e, yönüyle ön plana çıkan bir BNL. E, bu deneyselliği birazdan size alıntılayacağım. Kavramsal çerçevede de göreceksiniz. D.I.S.'in 9. Berlin BNL için önerdiği kavramsal çerçeve oldukça muğlak.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 ...ana sanat akademisi, Akademi Künz de ana sergi mekanlarından biri. Elbette kahve Enstitüsü ana sergi mekanlarından biri. Ee, biraz alışılmamış bir mekan, Asya sanatına adanmış olan Feurle Collection ana mekanlardan biri. Ee, European School of Management and Technology, yani bir sanat sergisi için beklenmedik bir mekan... Ee, ...işletme ve teknoloji alanında faaliyet gösteren European School bir sergi mekanı ve Spray yani Berlin'i ikiye bölen nehirde ki bir gezinti teknesi de sergi mekanı olarak kullanılıyor. Ama biraz önce belirttiğim gibi ana alan 9. Berlin Biennial'inde aslında internet zaten küratörlerinin alameti farikası da internet ve dijital mecralarda içerik üretmek ve bunun da temel projesi Fear of Content yani içerik korkusu ki bu bölüm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 Ee, Sencer Vardarman ne yaptı? Kendisi Türkiye ile ama uzun yıllardır çalışmalarında Berlin'de devam eden bir isim. Küratöryal pratikleri ya da sanat yönetimi pratikleri de söz konusu. O e, video slaytları, video diye gösterimleri yaptı. Özellikle de Gezi Parkı'ndaki protestolar üzerine bir e, imge arşivi oluşturdu. Bu arşivin tamamı on binin...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 Şimdilerde bir mülteci kampı olarak kullanılan Templehof havaalanına girip orada bizzat mülteci kamplarında da çekimler yapabilmişler. Ee, Halil diyor ki umarım Abu Hajar anavatanına geri dönecek çünkü bunu istiyor. Ee, bu bir yolculuk ve sınırları aşma macerası ama aynı zamanda bir direniş hikayesi. Halil Altın derin diğer işlerinde bize her zaman önermeye çalıştığı, vurguladığı bir duruştur bu direniş. Hepimize